أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون <تصفيق> Kıymetli Kardeşlerim, iki hafta önceki sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler diye başlayan ayetlerden bahsetmiştim. Hani demiştim ki, Kur'an'ın tamamı elbette bize hitaptır. Hepsi bizimle ilgili ayetlerdir. Ama Ey iman edenler diye başlayan ayetlere bir başka dikkat göstermemiz lazım. Onları daha bir dikkatli dinlememiz ve önemsememiz lazım. Çünkü bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah ey iman edenler diyerek bize direkt hitap etmekte ve bazı emirlerini bize önemine binaen adımızla Sanımızla ki o adımız sanımız müminler olmaktır. Adımızla sanımızla bize hitap ederek bu emirlerini bildiriyor. Bu emirlerin önemini böylece bize göstermiş oluyor. Bu ayetlerin bir diğerinde Bakara suresi 254. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ya eyhellezina amenu ey iman edenler ey mümin olduğunu iddia edenler göğsünü gere gere ben müminim müslümanım diyenler en teeku mimma razaqnakum size rızık olarak verdiğimiz size nasip ettiğimiz mallardan yiyeceklerden paralardan imkanlardan <gülüyor> infak edin Allah rızası için Allah yolunda harcayın Allah'ın emrettiği şeylerde bu malları kullanın infak edin tabiri geniş bir tabirdir kıymetli kardeşlerim yani manası geniş olan bir tabirdir infak harcamak ve tüketmek manasındadır yani Allah'ın size verdiği imkanları, yiyecekleri, paraları, zenginlikleri harcamak. Ama hangi yolda harcamak? Allah'ın emrettiği yollarda harcamak. Bunların başında zekat gelir. Zekat verecek kadar zenginseniz bir kere zekatınızı Allah'ın emrettiği şekilde emrettiği kişilere vereceksiniz. Ki bu genel oranı itibariyle zenginliğin kırta biridir. Farklı oranlar var ama para itibariyle düşündüğümüzde 40 liranızın bir lirasını Allah rızası için vereceksiniz. 40 milyonunuz varsa bir milyonunu Allah rızası için vereceksiniz. Yani belli bir zenginlikten sonra bu size Cenab-Allah'ın emrettiği bir şeydir ve infakın başında yani Allah yolunda vermek Allah yolunda harcamak tabirinin başında bu gelir. Bunun arkasında sadakalar gelir. Sadakalar bize farz olmadığı halde bizim sırf Allah rızasını düşünerek Cenab-ı Allah'a yaklaşmak maksadıyla, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak, hoşnutluğunu kazanmak maksadıyla yaptığımız harcamalar, verdiğimiz paralardır. Fakir fukaraya, kendimize borç olmadığı için olmadığı halde verdiğimiz sadakalardır. Fakir fukaraya, kısım akrabaya, muhtaç olanlara, darda kalmış olanlara. Bu infakın içerisine darda kalmış olanlara borç vermek de vardır. Yani size, sizden birisi darda kalmış borç istiyorsa ona Allah rızasını düşünerek verdiğiniz borç da yine infaka dahildir. Bunu bazen geri alırsınız, bazen tasattuk edersiniz, daha çok sevap kazanırsınız. Fakat bu noktada bir şey söylemek gerekir, bir açıklama yapmak gerekir. Günümüzde insanlar çok dürüst olmadığı için, borçlarına sadık olmadıkları için, Emanetlerine sadık olmadıkları için öyle rastgele adama da yani geri verme niyeti olmayan adama da borç vermemek gerekir. Bunu da söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bilirsiniz ki birisi borç istiyor ama bu geri vermeyecek yani. İyi niyetli değil. Yani çok iyi bir Müslüman değil öyle diyelim. Çok güvenilir bir insan değil. Bu akrabanız da olabilir. Yani bu verdiğiniz borç geri dönmeyebilir ama şöyle düşünerek verebilirsiniz. Geri dönmese de Allah rızası için veriyorum diyebilirsiniz. Bunu hak ediyorsa bunu da verin yani. Bunu şunun için söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Allah bize darda zorda kalmış olanlara borç vermemizi tavsiye ediyor. Resulullah da bunu tavsiye ediyor. Hatta o kardeşiniz eğer geri ödeme gücüne sahip değilse onu tasadduk etmemizi de tavsiye ediyor. Yani hibe edeceğiz, Cenab-ı Allah'tan sevabını bekleyeceğiz. Ama şu da unutulmamalıdır, mümin ahmak değildir. Yani güvenilmez insanlar, müminin bu inancını, bu iyi niyetini de istismar etmemeli, istismar ettirmemelidir. Sonuçta Cenab-ı Allah diyor ki, Ey iman edenler, size verdiğim rızıklardan, nimetlerden, imkanlardan, paralardan benim yolumda infak edin. Zekatınızı verin, sadakanızı verin. Darda zorda kalmış olanlara yardım edin. Bakın burada bir incelik var kıymetli kardeşlerim. Benim size verdiğim şeylerden diyor Cenab-ı Allah. Bu şu demektir kıymetli kardeşlerim. Sen gayret ediyor olsan bile, ticareti sen yapıyor olsan da, ziraati sen yapıyor olsan da, Sonuçta Allah nasip etmişse bir şeye ulaşırsın. Bir dükkan açarsın, yanında da bir komşun vardır, aynı işi yapıyorsun. O harıl harıl çalışır, sen sinek avlarsın. Veya sen harıl harıl çalışırsın, o sinek avlar. Bu tamamen Allah'ın kısmetidir. Yani Cenab-ı Allah diyor ki, evet sen gayret ettin ama o malı ben sana kısmet ettim. O zenginliği ben sana verdim. Ektin, oradan arpanı, buğdayını, meyveni, sebzeni ben sana verdim. Vermeseydim alamazdım. Soğuturdum, dondururdum, rüzgarı gönderir, yakardım. Vermezdim istemezsen. Dolayısıyla bir şey alıyorsan, evet sen gayret ettin ama ben verdim. Dolayısıyla benim verdiğinden infak ediyorsun. Zorlanma, benim sana nasip ettiğimi infak edersen ben daha çok veririm. Emirlerimi yerine getirirsen daha bereketli yaparım. Huzurla yersin, rahatlıkla yersin, problemlerle karşılaşmazsın. Onun için ey infak edenler, ey müminler, ey mümin olduğunu iddia edenler, benim size rızık olarak verdiğim şeylerden, benim nasip ettiğim şeylerden ki bunun dışında bir nasip yok zaten. Benim rızam için harcayın, emrettiğim şeyleri yapın. Zekat verin diyorsam, verin. Sadaka verin diyorsam, verin. Borç verin diyorsam, verin. Allah yolunda cihad için harcayın, memleket için harcayın diyorsam, harcayın. <gülüyor> o gün gelmeden önce bunu yapın. Öyle bir gün gelecek ki, öyle bir gün gelecek ki, ileride öyle bir günle karşılaşacaksınız ki, o gün alışveriş yoktur. Paran olsa da bir şey alamazsın, zaten paran yoktur. Ne altın vardır, ne gümüş vardır, ne dolar vardır, ne euro vardır... Ne herhangi bir imkan vardır. Hiçbir şeyinizin olmadığı, olsa bile alamayacağınız o gün, dostluğun olmadığı o gün, kimsenin kimseyi dost olarak düşünmediği o günde, şefaatin olmadığı, kimsenin kimseye yardımcı olamayacağı, kimsenin kimseye şefaatçi olamayacağı o gün gelmeden önce, bu dünyadayken, imkanınız varken, Allah yolunda harcayın. Yani malınızı Allah'ın emrettiği gibi idare edin. Kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Allah size veriyor. Elhamdülillah az veya çok herkesin bir imkanı var. Herkesin var. Olmayanları düşünürseniz yani en fakirimiz bile dünyanın kralı gibidir. Bir hadis-i selifte Hazreti Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki Başını sokacağın bir evin varsa, rahatça uyuyabiliyorsan ve elinde de yiyeceğin, o günün yiyeceği varsa, senden daha mutlu bir kimse yoktur diyor. Ki bu herkeste olan, şu Türkiye'de bu imkanı olmayan kimse yok. En aşağı tabakadan bahsediyorum. Bir de şunu düşünün kardeşlerim, Afrika'daki olan insanları düşünün, birçoğunda bu imkan yok. Gazze'yi düşünün, hiçbir imkan yok. Yani rahat uyuyabilecekleri şey yok. İçebilecekleri rahat, içebilecekleri suları yok. Yiyecekleri yiyecekleri yok. Başlarını sokacakları evleri yok. O yıkıntılara girdikleri zaman bile bombalanıyorlar. Cenab-ı Allah, ümmet Muhammed olarak bizi bu utançtan kurtarsın. Bu ümmet Muhammed'in bir utancıdır. Onlarla mukayese ettiğimizde en fakirimiz bile kral gibidir. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki bu dünyadayken size verdiğim bu imkanlardan imkanınız ölçüsünde infak edin. Allah rızası için harcayın. Çünkü yarın bir gün gelecek ki o gün hangi gün? Kıyamet günüdür. Kıyamet koptuğu zaman, ahiret tarafına geçtiğiniz zaman. Bu dünyadaki şartlar değişiyor. Bu dünyada torpilimiz oluyor, dayımız oluyor, amcamız oluyor, akrabalarımız oluyor, dostlarımız oluyor. Bize yardımcı olacak, işlerimizde şefaatçi olacak kimseler oluyor. O dünyada yok bunlar hiçbiri. Böyle bir dünyaya, böyle bir hayata geçeceksiniz ve o bu dünyadaki yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Yani fırsat bu dünyadadır. Öldükten sonra bu fırsatı kaçırırsınız. Vel kafirunehumuz zalimûn. Cenab-ı Allah ayet-i kerimeyi böyle tamamlıyor. Kafirler zalimlerin ta kendisidir. Allah'a inanmayanlar, Müslüman olmayanlar. Kafir ne demek kıymetli kardeşlerim? Nankörlük eden demek. Esas manası itibariyle nankörlük, yani kendisine nimet vereni tanımayan demektir. Kafirlerin hepsi nankördür. Niye böyle diyoruz? Şunun için diyoruz. Mümin olmayan insan her şeyden önce Allah'ı tanımıyor demektir. Ya hocam Yahudiler diyor ki biz de Allah'a inanıyoruz. Hristiyanlar diyor ki biz de Allah'a inanıyoruz. Ama tek başına inanmıyorsunuz ki. İçin içine şirk karıştırıyorsunuz. Öyle değil mi? Yani bu nankörlüktür. Size ekmeği veren, yemeği veren, nimeti vereni tek başına tanımıyorsun. Diyorsun ki Allah, baba bir baba Allah var. Bir de oğul Allah var. Bir de ruhul kudüs var. Yani hepsini tanrı gibi sayıyorsun. Hani bazen bu Hristiyanların filmlerinde falan rastlıyorsunuz. Hazreti İsa'ya dua ediyorlar dikkat ederseniz. Cenab-ı Allah'tan istemiyorlar, Hazreti İsa'dan istiyorlar. Bu nedir? Bu nankörlüktür, bu kafirliktir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kafirler tabiri, mümin olmayan adı ne olursa olsun, ülkesi ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, mümin olmayan herkesi kapsayan bir ifadedir. Bunun içine Yahudiler de gidiyor, Hristiyanlar da gidiyor, Mecusiler de giriyor, Konfüçyist olanlar da, Budist olanlar da giriyor, ateist olanlar da giriyor, deist olanlar da giriyor. Çünkü Allah'a gerçek manada iman eden, Allah'a karşı nankörlük etmeyenler müminlerdir. Onun için Kur'an'ın bakış açısıyla söylüyorum, kafirler zalimlerdir, zulmederler. Bir kere kendilerine nimet vereni tanımazlar, zulümdür. Allah'ı kainatın Rabbi olarak tanımazlar. Zulümdür. En büyük zulüm de budur zaten. Hani dedik ki kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Allah diyor ki size verdiğim rızıktan kıyamet gelmeden önce infak edin. Benim yolumda harcayın. Yani sana verdiğim malı benim emrettiğim şekilde kullan. Benim emrettiğim şekilde ye iç. Benim emrettiğim şekilde alsak. Onun için bir başka ayet Kermede ya eyhellezine amenu ey iman edenler itekullah Allah'tan korkun. Allah'tan çekinin. Allah'tan sakının. Allah yokmuş gibi davranmayın. Çünkü Allah her şeyi görüyor, biliyor ve her şeyin kontrolü Cenab-ı Allah'ın elindedir. Ve bak yeminer Bak bu korkuya Cenab-ı Allah önemli bir şeyi bağlıyor. Allah'tan korkun. Dolayısıyla bu faizden arta kalanları bırakın. Faiz yemeyin. Faizden arta kalanları yani cahiliye döneminde cahiz yapmış, faizle işlem yapmış olabilirsiniz. Hani birileri diyebilir ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam döneminde bu ayet gelmeden önce faizle işlem yapanlar vardı. Hatta Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas da bunlardan biriydi. Önce Peygamberimiz onun faiz alacağını ortadan kaldırdı, sildi. Ha, günümüzde artık cahiliye yok. Cahiliye gibi yaşayanlar var. Yeni Müslüman olmuş olanlar var. Yeni uyananlar var. Bu ayet onlara da hitaptır. Onlara diyor ki ey müminler. E iman ettiğini iddia edenler, daha önce faizli işlemleriniz varsa, yeni uyandıysanız, aklınız başında geldiyse, o faizden arta kalanları artık alacaklarınızı almayın, faiz yemeyin. tüm müminin, bu çok önemli bir ifade. Eğer müminseniz, ya müminsen yeme diyor Cenab-ı Allah. Ya mümin değilsen zaten her şeyi yaparsın. Hani Resulullah Aleyhisselam bir hadisinde diyor ya. Haya etmezsen her şey yap, utanmazsan her şey yap. El haya min el iman. Utanma hissi de imandandır. Mümin olanlar haya ederler. Mümin olanlarda utanma hissi vardır. Erkeğinde, kadınında küçüğünde, büyüğünde. Mümin olmayanın hayası yoktur. Utanma duygusu yoktur. Hayvanlardan bir farkı yoktur. Hatta hayvanlardan daha aşağıdır. Çünkü hayvanların bile kendi kanunları dahilinde bir utanması vardır. Saklanması vardır. Ama görüyorsunuz günümüzde insanlar utanma duygusunu bir tarafa attıkları zaman her şeyi yapabiliyorlar. Her şeyi ortaya dökebiliyorlar. Hele bu internet imkanları dahilinde Hayatlarının bütün sırlarını bütün dünya ile paylaşıyorlar. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki eğer müminseniz bu dediğimi yapın. E kafirsen zaten rahatsın. Tabir mücaiz görün. Kafirsen istediğin gibi yiyip içebilirsin. İstediğin gibi haramlara dalabilirsin. İstediğin yerden yayılabilirsin. Namus gibi bir şey düşünmene gerek yok. Haram diye bir şey düşünmene gerek yok. Bütün bunlar müminler için geçerlidir kardeşler. Şu Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler hitabıyla başlayan ayetler müminler içindir. Hani bazen biz vaazda hutbede bir şey okuyoruz da bu Türkiye'de bir kesim var rahatsız oluyorlar. Ya tesettürden bahsediyorsun rahatsız oluyorlar. İçkiden bahsediyorsun rahatsız oluyorlar. Kardeşim bu sizinle ilgili değil ki biz müminlerden bahsediyoruz. Siz istediğiniz gibi her namussuzluğu yapabilirsiniz. Her harama dalabilirsiniz. rüşvette alabilirsiniz. Bu biz müminlerden bahsediyoruz. Sizi niye ilgilendiriyor ki? Siz niye rahatsız oluyorsunuz? Ha müminseniz rahatsız olun tabii ki. Onun için Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede hemen bitiriyorum. Eğer müminseniz... Faiz almayın, faizi yemeyin, faizden arta kalanları istemeyin ey müminler diyor. Aslında konu uzun, tabi ezanımız okundu, bir şeyi söyleyerek hemen kapatıyorum. Bugün bu konuyu açmamın sebeplerinden birisi şu kıymetli kardeşlerim. Geçen bir sohbet ortamında arkadaşlarla konuşurken, ağrıyla ilgili şöyle bir şeyden bahsettiler. Dediler ki ağrıda böyle gizli çok zenginler var. Çok para var dediler. Ama bunların birçoğu paralarını bankalara yatırıyorlar. Bazen adam evini satıyor. işletmesini kapatıyor. Sermayeyi bankaya yatırıyor. Diyor ki niye insanlarla uğraşayım ki? Niye onunla bununla uğraşayım ki? Yatırırım bankaya bir milyon lira, her ay alırım on bin lira, rahat rahat yirmi bin lira, otuz bin lira keyfime göre yaşarım. Evet, bu mümin olmayanların keyfine göre yaşayabilecekleri bir hayat. Bu şu ayeti kerimeye aykırı bir hayat kıymeti kardeşlerim. Cenab-ı Allah böyle yapmayı bize yasaklıyor. Onun için hem gelip namaz kılan hem de böyle düşünen Müslümanlar varsa kendilerini bir daha Çek etmeler, kontrol etmeler. Hani şöyle de bir hikaye anlatırlar. Hacemminin birisi gitmiş bankaya. İşte oradaki memura kızımıza işte şu şunları hesapla demiş. Bu arada o memura da sol eliyle çay içiyormuş. Demiş ki kızım sol elle çay içmek mekruhtur. Sol elle bir şey yemek. E demiş hacem mi sağ elimle senin faizlerini hesaplıyorum demiş. Yani sen sağdan soldan sol işmekten bahsediyorsun. Faize bo boynuna kadar batmışsın. Daha büyük günah batmışsın. Küçük şeylerle uğraşıyorsun. Onun için müminler ey kıymetli kardeşlerim şu hayatımızı şöyle bir kontrol edelim. Eğer müminsek yapmamız gereken şeyler nelerdir? Bir daha düşünelim. Faiz belasından kurtulalım. Özellikle şu kartlarla alışveriş yaptığımızda Sakın kartlarımızı taksitli olarak geri ödemeyelim bu faizdir. Eğer vaktinde ödeyemiyorsak bu işe hiç bulaşmayalım. Çünkü Peygamberimiz bir razı herifinde diyor ki öyle bir gün gelecek ki bu faize bulaşmayan kalmayacak. En bulaşmayan bile tozu ona bulaşacak. İşte şu an o andır yani çok dikkatli davranmazsak çünkü maaşlarımızı bankalardan alıyoruz. Kartlar alıyoruz, kartları ödemiyoruz, bilerek veya bilmeyerek kredi alıyoruz. Yani faizli işlem yapıyoruz. Bunların hepsi günahtır, Müslüman dikkatli olmalı. Cenab-ı Allah bu beladan ve benzeri belalardan bizi kurtarsın. Çünkü faiz şu andaki dünyanın en büyük belalarından birisidir. Türkiye'deki e, pahalılığın ana sebeplerinden birisidir. Geçen bir haberde siz de okumuştunuzdur. Büyük ticaret sahipleri diyorlar ki yaptığımız karın %80'i bankalara, bankalardan aldığımız kredilere gidiyor. Yani herkes bankalara çalışıyor. Bizim bankalarda ulusal bankalara çalışıyor. Uluslararası bankalara çalışıyor. Rabbim bizi bu beladan kurtarsın. El Fatiha. Sünnetullah'ın mes'ulü sen yine